Nestauflullah, na'auzu billa, bismillah, alhamdulillah ve salamu aleykum Rasulullah. Hacı ibadeti temel ritüelleriyle Hz. Adem'e, ile Hz. İbrahim'e kadar dayanır. Ancak bize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 Bunun yerine haccetul İslam demeyi tercih ederdi. Resulullah Aleyhisselam bu hacıda Müslümanlara hac amelini bizzat bilfiil gösterdiği, vakfeleri, cemreleri tavafı öğrettiği, halal ve harama dair şeyleri bildirdiği için bu hac haccetul bela olmuştur diyenler de vardır. Maide suresinin 3. ayet ve vedâ hacı sırasında nazır olduğu için Haccetul tut tamam ismi de verildi olmuştur. Bu mübarek hac seferinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izlediği güzergah e, bendenizin peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hacci isimli küçük risalesinde 130 sayfa kadar da kuraki resim ve detaylarla bildirilmişti. Şimdi size arz edeceğim notlar da O'nun kaynaklığında olacak. Allah Resulü'nün güzelgahı anaatlarıyla, meydan eden çıkışla beraber, Melel, Seyyale, Tepesi, Erküzzebiye, Revha, Munsaraf, Üsaye, Arç, Lahia, Cemel, Sukya, Ebba, Vettan, Cuhve, Kudeyt, Usfan, Gamim,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 Şecere yolunu tuttular. Resulullah aleyhisselam Medine'den Mekke'ye giderken Şecere yani ve Mikat Camii yolunu tutar ve Şecere yani ve Mikat Camii mescidinde namaz kılardı. Mekke'den Medine'ye dönerken de Şecere yani ve Mikat Camii mescidinden daha aşağıda bulunan Medine'ye yakın olan Muarres yoluyla girip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 Gelip yanına toplanmalar için Zulhuleife'de gecelediği oldu. İkinci gün 26 Zilkade, Hicret'in 10. yılı, miladi olarak 23 Şubat 632 Pazar günü. Aleyhisselam'ın hanımları ve kızı Fatıma hac yapmak için hevdeçler yani develerin üstlerindeki küçük çadırlar içinde Zulhuleife'ye geldiler.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 Ey Allah'ım bunu bana içinde riya ve şüa gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kız diyerek dua etti. İhrama girdi. Labbayk Allahumme Labbayk. Labbayk la şerike leke Labbayk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek.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 yanımda bulunanlara telbiyede seslerini, yükseltmelerini emretmemi bana emretti. Ve ya Resulallah, telbiyede seslerini, yükseltmelerini hesabını emret. Çünkü bu haccın alametlerindendir. Buyur. Bir adam, ihram olarak ne gibi bir elbise giyebileceğini sordu. Allah Resulü, gömlek, sarık, don, mes giymeyiniz. Ancak, ''Ayakkabı bulamayan kimse mes giysin ama mesleri topuktan aşağısından kessin, safran veya ala cehri çiçeğiyle boyanmış hiçbir elbise giymeyiniz.'' buyurmuşlardı. Hz. Ebu zevcesi zevcisi Esma binti Umeys, Zülhüleyfe'de Muhammed bin Ebu doğumuş, doğmuş, Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a haber gönderip, ''Ben ne yapacağım?'' diye sormuştu. Yıkamda...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 Esma Hatun gelip, Hazreti Ebu Bekir'in yanına oturdu. Böyle, Hz. Ayşe'nin Resulullah'ın yanında, Esma'nın da, Hz. Ebu Bekir'in yanında oturdu, ve Hz. Ebu Bekir'in ise, uşağı Ukbe'nin gelmesini bekleyip, durduğu bir sırada, öğleye doğru, Ukbe, yalnız başına, devesiz çıkıp gelince, Hz. Bekir ona, deven nerede diye sordu. Ukbe, dün gece onu kaybettim dedi. Hz. Bekir, Keşke o yiyecekler yalnız bana ait olsaydı. Gam değildi fakat Allah Resulü ile ailesine de aitti diyerek Ukbe'ye kızı verince, Allah Resulü, şu ihramlı kişiyi görüyor musunuz, bakınız ne yapıyor diye Hazreti Ebubekir'i Ukbe'ye sataşmaktan men etti. Azık devesinin kaybolduğunu haber alınca eşlemlerden natleler bir çanak içinde hays yemeği getirip Resulullah'ın önüne koydular.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 Hazreti Bekir, gönül alıcı bir üslupla Allah sana emaneti eda ve teslim ettirdi dedi. Yüce Allah'ın Resulullah'a azık devesini gönderdiği sırada Sa'd bin Ubade ile oğlu Kaş bin Sa'd bin Ubade de bir deveye yiyecek yükleyerek Resulullah'a teslim etmek üzere gelip çadırının kapısı önünde turdular. Sa'd bin Ubade, ya Rasulallah, yiyecek devenin uşakla birlikte kaybolduğunu işittik.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 İyi ahlakı kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana iyi ahlakı bağışlamış bulunuyor buyurdu. Saad bin Ubade hamdolsun Allah'a ki o bana bunu yaptı dedi. ''Sabit bin Kays ya Resulallah. Saad'ın ev halkı cahiliye çağında da ulumuz kuraklık ve kıtlık yıllarında da bizim yediricilerimizden ikramcılarımızdandı dedi.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 bir zilhice onda, miladi 27 Şubat 632 Perşembe günü, Lah-i hareket etti. Allah Resulü Aleyhisselam, Sukya'dan hareket ederek sabahleyin Ebva'ya vardı. Allah Resulü'nün anneciği Amin'inin kabri buradaydı. Yedinci gün, hicretin ikinci yılı zilhicce ayında, onuncu hicri yılda,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 ''Seni ağlatan nedir?'' diye sordu. Hazreti Ayşe, ''Vallahi bu yıl hacca çıkmamış olmamı ne kadar isterdim?'' deyince, ''Ne oldu sana? Galiba sen özel hale masar, maruz kaldın.'' buyurdu. Hz Ayşe, ''Evet ya Resulallah.'' deyince, Allah Resulü, ''Ey Ayşe, bu Allah'ın, Adem'in kızlarına yazdığı bir şeydir.''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 Resulullah, Kabe'nin beni şeybe kapısına kadar ilerledi. Beytullah'ı görünce, Ellerini kaldırdı ve, Allahümme, Zid hazel beyde teşrifen ve ta'ziman ve Takriman ve mahabeten, Ve zid ve kerremahu, Mimmen haccahu evi itemerahu teşrifen ve takriman ve ta'ziman ve birra, Allahümme entes selamu ve minkes selam, hayyina rabbina bis selam. Ey Allah'ım, bu beytinin şerefini, uduluğunu, heybetini, geçerliliğini, sürümünü artır. Ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, heybetlerini, tanzimlerini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 Resulullah'ın gözleri yaşla doldu. Hacer-i öptü. Ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü. Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdik ve etiba'en lisünneti nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım.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 Tavafın namazını kıldı. Resulullah bu namazda İhlas suresiyle kafirin Kehf Suresi'ni okudu. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam sesini halka işittirecek derecede yükselterek "Wattahizu mim makami İbrahimen musalla." Bakara 125. ayetini okudu. İbrahim'in makamını namazgah edininiz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 Safa tepesine gitti. Oraya yaklaşınca İnne's-Safa vel-Merve min şa'airillah. Fe men hacce'l-beyte eb'a'ta'mera fe la junaha aleyh eytarraf bihima ve men tatawa'a hayra fe inallaha şakirun alim. Bakara'nın 58. ayetini okudu. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın şiarından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 La ilahe illa Allah, wahdahu la shari'ikalah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilahe illa Allah, wahda. Vana nasara abda, vahzam la wahda. Bir olan Allah başka hiçbir bir ilah yoktur. Onun eşi orta yoktur.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 Hazreti Ali bu yaptığını beğenmediyse de Hazreti Fatıma bunu babam bana söyledi dedi. Hazreti Ali Hazreti Fatıma'yı bu yaptığından dolayı azarlamak ve onun Resulullah adına söylediklerini sormak üzere Resulullah'ın yanına gitti. Hazreti Fatıma'nın yaptıklarını haber verince Allah Resulü doğru söylemiş. Sen hacca niyetlenirken ne demiştin diye sordu. Allah Resulü'ne Hazreti Ali şöyle dedi ey Allah'ım.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 doğru yola iletmez. Tûhû 36. ayette de İnne iddeteş-şuhûri 'indallâhi 12 şehren ardı 4 Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı cünkü yazısında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 kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. İyilik yalnız onun elindedir. O diriltir, öldürür. O her şey kadirdir.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 Ey Allah'ım sağlığın hastalığa çevrilmesinden birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sınırım ey Allah'ım beni doğru yoluna ulaştır geçmişimi geleceğimi bağışla ey başvurulacakların en hayırlısı kendisinden istenilenlerin en keremlisi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 yavaş olunuz. Develerinizi, hayvanlarınızı, atlarınızı koşturmak taat ve iyilik değildir buyurdu. Bunu halka ilan ettirince Müzdelif'e varıp konaklayınce kadar ne insanların ne de hayvanların ayaklarının yerden yükseldiği görülmedi. Resulullah'ın vasıflarını öğreterek, öğrenerek Kufeden kalkıp gelen Abdullah el-Yeshkuri der ki: "Onu Mina'da aradım.